Dinleyicileri ilgilendiren içerikler paylaşıyorum. Yurt dışındaki bir bienal, bir müze sergisi, bir sanat araştırması, sanat yayını, kültür sanat projeleri hep bir şekilde Türkiye'yi ilgilendirecek kısımlarını ön plana çıkartıyorum. Dünyanın dört bir yanından yani gezegenden kültür sanat haberleriyle karşınızdayım. Araya giren küresel salgın e, nedeniyle bugün biraz programın formatının dışına çıkma pahasına başka bir şey yapacağım. E, sıkı bir sanat izleyicisi olmaya çalışıyorum. Hem işim hem ilgi alanım gereği. Ama bir baktım ki en son sergi gezdiğim tarih tam da pandemi ilan edilip evlere çekilmeye başlayacağımız tarihin hemen öncesi olan 13 Mart Cuma imiş. O gün arkadaşlarımla birlikte bir seri sanat galerisini Müzeyi, sergileri e, görme fırsatı olmuştu. O günden bu yana dinleyicilerin de malumu e, çoğumuz uzunca bir süre evlere çekildik. E, karantinaya girmemiz gerekti ya da kendimizi izole etmemiz gerekti. Evlerden çalıştık ağırlıklı olarak. Haziran ayından itibaren de herkes kendi imkanları, işinin ve hayatının gerekleri e, ölçüsünde e, sosyal hayata, iş hayatına, profesyonel hayata geri e, dönmeye başladı. Att... Ben de Haziran ayı ortasından beri hem çalışmakta olduğum Saha Derneği ve Saha Stüdyo'da sanatçılarla çalışmaya devam ediyorum. Ama ilk defa geçtiğimiz hafta bir müze, sanat mekanına tekrar girme imkanım oldu diyeyim cesaret kelimesini kullanmak istemiyorum. Çünkü gitmek istiyordum. Çünkü çok detaylı protokollerin uygulandığını, hakikaten temizlik, hijyen, sağlık önlemlerinin çok dikkatlice alındığını biliyorum. Biliyorum hem müzeler hem sanat galerileri tarafından dolayısıyla böyle bir endişem yoktu ama ancak imkan bulduğumu söyleyebilirim sizlere bunlardan bahsetmek istiyorum özellikle de bu e, küresel salgın dönemi sonrası yeni sergiler açan sanat kurumlarına gittim çünkü bir kısmı aynı sergileri devam ettiriyorlar hemen e, Mart ayında Şubat ayında açılan sergiler şüphesiz pek de ziyaretçi e, kabul edememişti o sergilerin çoğu e, müzelerde devam ediyor ama ben bugün e, yeni görülebilecek sergileri de biraz ağırlık vermek istedim ya da Eğer gitmezseniz yakın zamanda kapanacak, kaçırabileceğiniz sergileri gündeme getirmek istiyorum. Zira bazı sanat kurumları hemen bayram öncesi, 26 Temmuz gibi, Temmuz sonu gibi mekanlarını kapatıyorlar ki... Yeni sezona iyimser bir biçimde şüphesiz yeni sergiler hazırlaya e, bilsinler diye hem de bayram döneminde kentin boşalacağı herkesin belki yazlık mekanlara ya da ailelerine memleketlerine gideceği öngörüsüyle herhalde bu dönemi öyle değerlendirmeyi düşünüyorlar diyelim. Nerelere gittim? Onları paylaşmak istiyorum hem de e, acele etmezseniz kaç kaçırabileceğiniz bazı programların tarihlerini de gündeme getirmek istiyorum. E, ben... Açılış döneminde yani ta geçtiğimiz sonbaharda gittiğim ve hemen hemen aynı sergileri devam ettiren Artere bu Koç Holding'in uzunca bir süre İstiklal Caddesi'nde yer verdiği Artere'in Dolapdere'de yeni müze binasına kavuşarak geçtiğimiz Eylül'de açılmış binasına gittim. Dolapdere'de. E, Arter'in minası biliyorsunuz e, Arter'in İstiklal Caddesi'nde uzun yıllar hizmet veren binası ise yine aynı vakıflar e, bünyesinde meşher e, olarak bir sanat kurumu e, olarak programlarına devam ediyor ama sonbahar kadar açık olmadıklarını biliyorum ben. Arter ise ziyaret saatlerini e, biraz sınırlandırmış şüphesiz e, salı ile pazar günleri arasında yani pazartesi kapalı Saat 11 ile 5 arası açık olacak şekilde e, açmış ve arter.org.tr adresinden bilgi alabilirsiniz. Bir seri kural ve tedbir ler söz konusu ve buradan da duyuralım Perşembe günleri sergi girişleri tüm ziyaretçiler için ücretsiz. Dolayısıyla rahatlıkla gidebilirsiniz. Aynı şekilde 24 yaş ve altı da ücretsiz zaten. Bu şekilde de Artar'ı e ücretsiz ulaşmanız mümkün diyelim. Açtıkları zaman önemli bir koleksiyon sergisi gündeme getirmişlerdi. Bu sergi devam ediyor. Öncelikle onu söyleyeyim. Artar'ın baş kurucusu Emre Baykal Nedabert menle işbirliğiyle yaptığı saat kaç adlı Arter'in kendi koleksiyonundan özellikle de İstiklal Caddesi'nde açtığı süreçte yeni üretimlerle de geliştirdiği uluslararası koleksiyonundan bir seçki bu oldukça da yer kaplıyor. Bina içerisinde Türkiye'den ve yurt dışından modern ve çağdaş sanatçıların işlerine yer veriyor. 26 Temmuz'a kadar devam ediyor. Eğer Eylül'de Arter ilk açıldığı dönemde bu sergiyi, gezme fırsatınız olmadıysa acele etmek gerek. Zira sonrası yeni bir koleksiyon sergisiyle karşımıza çıkmayı planlıyorlar. Bir başka yakında gitmezseniz kaçırma ihtimaliniz olan sergi ise Kelimeler Pek Gereksiz adlı Arter'in hemen girişinde bulunan Arter'in küratörlerinden Seren Ansin'in ürettiği sergi. Bunu da 26 Temmuz'a kadar ancak görebilirsiniz. Benim asıl gündeme getirmek istediğim sergi bu vesileyle bir de haber veririm diye düşündüğüm için Türkiye Çağdaş Sanatının öncü figürlerinden kabul edilen Ayşe Erkmen'in sergisi sanatçının pratiğinden oldukça kapsamlı bir seçkiye, mekana özgü yerleştirmelere hatta Arter inşaatının temelinden çıkartılmış bir kaya parçasını böyle bir heykele dönüştürerek yer veren bu serginin adı Beyazım Trak. Ve 26 Temmuz'a kadar artar da görülebilir. Niye özellikle gündeme getirmek istediğimi soracak olursanız. E, bu sergi şüphesiz önemli çünkü Ayşe Ekmen'in 70'lerden bu yana e, sanatsal üretiminin, bu pratiğinin içinden retrospektif bir anlayışa yer veriyor. Yeniden üretilen işler var örneğin. Ya da bu sergi için özel tasarlayıp ürettiği işler de var. Ve Türkiye'deki bu ölçekteki ilk kurumsal kişisel sergisi Beyazım Tırak aynı zamanda sanatçının sergide de gösterilen bir işi ne olduğunu gittiğiniz zaman göreceksiniz ama direkt müze binasıyla ilişkilendiğini onu yer seviyesine indirdiğini, göz hizasına indirdiğini söyleyerek bir tüyo ver E, önemli olansa e, gündeme getirmek istediğimse ise Ayşe Erkmen'in 2020 yılında bu yılki çok prestijli uluslararası bir ödül olan, heykel alanında bir ödül olan Ernst Franz Vogelmann heykel ödülünü hemen geçtiğimiz hafta teslim almış olması. E, bir diğer e, görebileceğiniz Sergi demeyeyim buna çünkü bir video enstelasyon Almanya'da yaşayan e, sanatçı Nevin Aladağ'ın İzler adlı 3 kanallı video enstelasyonu Stuttgart'ta hayata geçirdiği e, bir e, video bu. Daha önce geçtiğimiz Berlin Biennale'lerinden birinde uluslararası sergide Arsenale'de e, gösterilmişti. Oldukça iyi yerleştirilmiş bir iş. E, bunu da 26 Temmuz'a kadar görebilirsiniz. Üstelik bu e, hemen pandemi enverinde açılmış bir yer. Birleştirmeydi. Daha önce ince Furni'nin sergisini ev sahip yapan küçük proje mekanında bu sergi. Hani Bunu acele etip görmek lazım. Bir diğer hemen pandemi öncesinde açılan sergi ise uzatılmış neyse ki ama siz yine de kaçırmayın. Ben hem üzerine artan limited yazmıştım. Cevdet Ereğ'in bu Bergama sergisini aslen ana versiyonu Hamburger Bahnhof'da Berlin'de hayata geçmişti. Bir de Ruhr Triennial'inde. Almanya'da iki farklı yerde iki versiyonu hayata geçmişti. Bu onu ele alan yani Bergama stereo'yu yeni bir versiyon haline getiren çok küçülten, kırmızılaştıran başka bir şey bir bir uyarlama diyelim. Bir bir devam den de adı da Bergama Stereotip zaten hemen pandemi evvelinde açılmıştı arterde ki yine sergi alanlarından birinde bunu görmek için biraz daha vaktiniz olacak 10 Eylül'de yeniden ziyarete açılacak diyeyim. Çünkü 26 Temmuz'da bütün artar kapalıyor. Dolayısıyla onu gitmişken göremezseniz o biraz daha uzatılacak. Bir de mutlaka kaçırılmaması gereken sergi Altan Gürman Retrospektif'i açmışlardı. Müzenin açılış sergileri arasında 26 Temmuz'da kapanıyor. 10 Eylül'den sonra bu da ziyarete devam edecek süresini oldukça uzatmış dönem durumdalar. Peki 10 Eylül'de ne olacak diye soracak olursanız 10 Eylül'den Mart ayına kadar 7 Mart'a kadar koleksiyondan bu sefer Kevser Güler bir seçki yapıyor gök cisimleri üzerine bir araya gelme ve dağılma birbirine yaklaşma ve uzaklaşmanın imkanlarıyla uğraşan yapıtlardan bir konstelasyon sunuyor diye tanıtmışlar karşılaşma birleşme ve çözülmenin Uygulanımsal ve maddesel ilişkiler ağını ve tekil yapıtları ile sergilerin bu bağlamdaki özgürlüklerine odaklanıyor demişler. Böyle bir koleksiyon seçkisi var. Alev Ebu Ziya e, sergisi var. Arter'de 10 Eylül itibariyle e, başlıyor. E, KP Brehman Büyük Resim adı retrospektif niteliğinde bu Almanyalı sanatçının sanatçının turlayan sergisinin son ayağı buraya gelecek. Karbonda ise David Tudor ve Composers Inside Electronics, yağmur ormanı diyeyim, Rainforest 5, varyasyon 3... Müze'nin de Artel'in direktörü Melih Fereli küratörlüğünde ziyarete açılacak. Elbette çok daha fazlası sizleri bekliyor olacak Artel'le ilgili şimdilik bunları söyleyeyim. Dolapdere yolunuzu düşürürseniz en azından 26 Temmuz'a kadar eğer olmuyorsa 10 Eylül'den sonra bu sergileri mutlaka görmek lazım. Ayşe Erkmen dedim. Ayşe Erkmen'in aldığı bu prestijli ödülden size bahsettim. Ernst Franz Vogelmann heykel ödülünü aldı Ayşe Erkmen. Onun ilk yapıtlarından olan çok uzun yıllardır kendisinin de mensup olduğu Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nin de bahçesinde hemen fındıklı da bir versiyonu yer alan iş yerinde üretilmiş hemen Arter'in Komşusu sayılabilecek bir galeri olan Dream Art'ın bahçesinde sürekli bir yerleştirme olarak ziyaretçileri bekliyor. Mutlaka görmek lazım Dream Art'ın bahçesinde. Başka süreli ya da sürekli yerleştirmeler ve heykeller de söz konusu. Açık havada onların dikey bahçelerinde bahçeye yerleştirilmiş çeşitli sanatçıların Ayşe Ertmen ve başka sanatçıların heykellerini de görmek mümkün. 10 Eylül'de. E, ise yani artlarla hemen hemen eş zamanlı belki aynı akşam bile açarlar bilemiyorum. Sarkis sergisi yapmayı planlıyor Dream Art. Buradan şimdiden duyurmuş olalım. Ama şu sıralar randevuyla e, gezebileceğiniz yani 29 Temmuz'a kadar e, gezebileceğiniz, Art'a giderken mutlaka uğrayabileceğiniz kapsamlı bir grup sergisi var. Dream Art Sunar 7 Natür Mort başlıklı bu sergi galerinin temsil ettiği pek çok sanatçının daha önce de galeride çeşitli vesilelerle sergilenen hatta işlerine yer veriyor Fransa Kerman David Baliano, Nuri Bilge Ceylan sadece sinemacı değil fotoğraf işleriyle de ön planda bir sanatçı Yuri Georg Dekupil, Abidin Eldaroğlu gibi modern sanatın öncü isimlerinden bir isim. Ayşe Ertmen yine burada karşınıza çıkıyor. Özlemki Günyol Mustafa Kunt gibi Almanya'da e, yaşayan e, sanatçı çifti de burada karşınıza çıkıyor. Candida Hofer, Mustafa Hulusi o da yurt dışında yaşıyor Birleşik Krallık'ta. Yanlış hatırlamıyorsam Özcan Kaplan, Alişa Kıvade, Sara Morris, Vic Muniz, Şirin Neşat... Güçlü Öztekin, Hayalpozantı ve Eylül'de 10 Eylül'de solo sergisine de Limart'ta tekrar karşımıza çıkacak sanatçı Sarkis de bu grup sergisine var. Nassantur, Ebru Uygun, Johin Devoid, Samır ve Peter Zimmerman'nın e, yer aldığı Tam 22 sanatçıyla Dream Art'ın Dolapdere'deki yeni mekanı, çünkü geçmişte Nişantaşı'nda da bir mekanları olduğunu hatırlatalım, kapandı artık. 2016'dan bu yana Dream Art'ın Dolapdere'deki yeni mekanında işleri yer alan 22 sanatçının yapıtlarını tematik bir seçkiyle tekrar karşımıza getiriyor. Sergiyi Dream Art ekibinden sanatçı temsilciliği. E, yapan iki e, genç isim oluşturmuş, onların da burada e, tebrik etmek lazım. Senem Özgören ve Levent Özmen tarafından tasarlanmış ve sergi boyunca yapıtlar ve sergi ilişkilerini anlatan bir dizi kısa video da e, yayınlanacakmış. E, bu sanatçıların konsept olarak ise natural art anahtar kelimesini e, kullanmışlar. Sanatçıların kendilerine özgü yöntemlerle güzelliği bulubalarına odaklanıyor demişler. E, zaman algısına e, bakıyor. Geleneksel natürmort anlayışı değil, sanat tarihi bağlamında da elbette bugünün toplumsal ve siyasal meselelerine nasıl ilişkilenebileceğine de e, bakıyorlar. Sanatçıların e, pasif bir şekilde beklemeleri değil de güzelliği aramaları bakmaya çalışıyorlar. Biraz öyle işlerle seçmeye çalışıyorlar. NaturalMod diyorsunuz ama içinde figüratif işler de var. Tamamen soyut işler de var. Şüphesiz farklı teknik ve malzemelerle farklı dönemlerden işler var. Elderoğlu olduğunu söyledim. Örneğin de bildiğin Elderoğlu da var. Güncel Türkiye'den ve yurt dışından sanatçılar da var. Bunu böyle vurgulamak lazım. Ve Eylül ayını yeni sezonu Sarpi Sarkisi ile karşıladığında hatırlamak lazım. Dolapdere'de Bu iki sergiyi gördükten sonra e, yukarı çıktığım zaman tepe başında Pera Müzesine uğramak istedim. E, bu uğramak isteği sebeplerinden biri. Onların tam da bu pandemi döneminde yani Mart ayının ortalarında aslında yeni bir sergi açacak, yeni sergiler açacak olmalarını bilmem. E, dolayısıyla araya küresel salgın girdiği için o sergileri açamadılar. Şimdi yavaş yavaş açıyorlar. Bir başka e, gitmek isteme vesile ise biliyorum ki Pera Müzesi Ekim ayında, aslında Eylül ayında açılacaktı. E, Ekim ayına kaydırıldı. E, Tasarım Bienali, İstanbul Tasarım Bienali'ne de ev sahipliği yapacak kurumlar arasında dolayısıyla ne olup bittiğini sizinle paylaşmak kendimde görmek istedim. Her e, kurum, her iki kurumda da yani Art de, hatta Dream Art'ta da e, ve Peramüs'te de çok iyi e, hem kontroller Hem her yerde elinizi temizleyebileceğiniz e, sterilizasyon malzemeleri hem de mesafe kurallarına çok dikkatli uyuduğunu da sevinerek gördüm. Ve gönlüm rahat bir şekilde bu sergileri e, gezdiğimi e, vurgulamak isterim. Peramüzesi'nde ne gördüm? Geçtiğimiz haftalarda basın toplantısını Peramüzesi'nin genel müdürü Özalp Birol kendisi de maskeli ve mesafe kurallarını son derece Uygulayarak aynı zamanda da basın bültenini doğrudan sosyal medya kanallarından ben instagramdan izlemiştim doğrusu yayınlayarak herkese açık bir şekilde paylaşarak tanıttığı bir sergiyi gördüm çok da benim ilgi alanıma giriyor. Arnavut sanatında toplumcu gerçeklik toplumcu gerçeklik toplumsal gerçekçilik bu sanatta da edebiyatta da ilgimi özellikle çeken takip etmeye çalıştığım bir niş. Bir Rüyan inşası başlığını vermişler ve 7 Temmuz itibariyle sergi Pera Müzesi'nde hemen İstiklal Caddesi'ne girmeden önce Tepebaşı'nda ziyaret açık. 15 Kasım'a kadar vaktiniz var ama siz o kadar beklemeyin derim. Resimler, afişler, çizimler aracılığıyla Arnavut toplumsal gerçekçiliğine odaklanan bir sergi bu. Enver Hoca dönemine referans verdiğini hatırlatalım. Sosyalizmin kuruluş ilkelerini işçi sınıfına yaymayı biraz o anlamda propagandayı tabii ki kullanan sanatı araçsallaştıran bir bakış açısı öyle bir dönem söz konusu. Ee, sosyalizmi özellikle işçi sınıfına emekçilere yaymayı amaçlayan siyasi tavrın E, yansımaları diyeyim, sanata yansımaları ve aynı zamanda diktatörlük döneminin görsel sanatlarından bir seçki bizimle paylaşıyor. Küratörlüğünü artan Şabani e, yapıyor. 20. yüzyılın ikinci yarısında Arnavutluk görsel sanatlarına egemen olan komünist ideolojinin görsel yansımalarını, görsel kültürdeki e, ürünlerini e, ortaya koyuyor. Dogmatik içeriğinde belirleyici e, Tabii ki bu ideoloji. Uzun süre geri dünyanın geri kalanından yalıtılmış bir hayat sürdüğünü, Arnavutlu'nu hatırlatalım. Ee, böylece o dönemi, bir dönemi de anlamak çok daha mümkün. Sadece sanatsal olarak değil, toplumsal, siyasal ve kültürel olarak da daha iyi tanımak mümkün. Gündelik hayatlarını anlamak mümkün. Çalışma hayatını, özellikle emekçilerin, işçi sınıfının çalışma hayatını, politik figürleri, rejimin... E Nasıl algı yönetimiyle temsil edildiğini, nasıl gelecek kuşaklara umut beslendiğini bütün bunları çeşitli konu başlıkları altında alıyor. Bir yayın da ortaya koymuşlar. İçinde Ermir Hoca'nın Arnavut tarzı toplumcu gerçekçilik adlı bir yazısı var. Küratör Artan Şaban'ın bir rüyan inşası yani sergiye de adını veren bu başlıklı bir yazısı var. Arnavut sanat ve siyasette 20. yüzyıl başlıklı bir çalışma yazısı var ve bütün bunlara sanat tarihsel analizlerle yer veren aynı zamanda bu 20. yüzyılda ne yani mutluluk sanat ve siyasetinde 20. yüzyılda kronolojik açıdan bakan böyle bir çalışma da söz konusu 167 sayfalık bu katalog da elde edilebilir müzenin mağazasından Pera Müzesi'ne biraz daha sabredip 11 Ağustos civarı tekrar giderseniz 17 Ocağı kadar sürecek benim de Pek çoğu çalışma fırsatı bulduğum güncel sanatın e, önemli isimlerine yer veren minyatür konusuna odaklanan minyatür 2.0. Güncel sanatta minyatür başlıklı bir sergi var. Minyatür deyince e, güncel bir şey belki beklemeyebilirsiniz. Daha geleneksel sanatlar bekleyebilirsiniz ama minyatür sanatının güncel yorumlarına bakmaya çalışıyor. Hem Türkiye'den. Hem de farklı coğrafyalardan İran, Pakistan, Suudi Arabistan, Azerbaycan gibi Türkiye'de tabii ki tarihsel ve kültürel yakınlıkları olan ülkelerden 14 sanatçının çalışmaları var. Minyatür sadece bir zanaat bir form olarak değil, hele ki tarihsel bir form olarak değil. Onun teorik e, imkanlarını da incelemeye çalışan bir sergi ve minyatür deyince sadece iki boyutla düşünmemek lazım. Hareketli görüntüler, üç boyutlu heykel e, gibi Çalışmalar, mekana da bakan yerleştirmeler de söz konusu. Kitaplar, sanatçı kitaplarından boyutlandırılan sanatçılar da var. Bugünün dünyasında minyatür güncel sanat aracılığıyla nasıl tezahür eder hayatımıza ve sanata? Biraz buna bakıyor ve minyatürün kendi tarihsel bağlamlarına cevap veren işler olduğu gibi e, elbette e, bu coğrafyaların, İçinden geçmekte oldu ya da tarihlerine şekil veren çeşitli meselelere sömürgecilik gibi, sömürgecilik sonrası dönem gibi, oryantalizm gibi, adaletsizlik ve eşitsizlik gibi, cinsiyet, özellikle toplumsal cinsiyet ve kimlik politikaları gibi, göç gibi, kimlik gibi konulara, meselelere, Bu işlerin odaklanması, ele alması söz konusu. Azra Atüzünoğlu ve Gülce Özkar'ın hazırladığı sergide. Hamra Abbas, bir kısmını bu sanatçıların e, Türkiye'deki diğer sergilerden, İstanbul Biennallerinden, benim İstanbul Modern'de yaptığım sergilerden falan da hatırlamak mümkün. Raşat Alakbarov, Halil Altındere, Dana Avartani, Ferahidun Ev, Canan. ...Nur Ali Çagani, Cansu Çakar, Hayv Kahraman, İmran Kureşi, Niniman Şeyh, Şahpur Puyan, Şahsi Eskander ve Şaria Vassim yer alıyor. Ee, az önce gündeme getirmeye çalıştım. Buradan da hatırlatayım. Ekim ayında 5. İstanbul Tasarım Bienniali'nin ev sahipleri 15 Ekim itibariyle ev sahipleri arasında Tasarım Bienniali'ne ise önümüzdeki haftalarda ayrıca yer vereceğim. Özellikle direktörü Deniz Ova'yı ağırlamayı planladığımı belirteyim. Beyoğlu'nda bakılabilecek e, diğer sergiler mesela Galeristemen Peramüzesi'ne yakın olmakla birlikte şu dönemde kapalı. Ama hemen o civarda olan Art On'da kapsamıştı samlı bir seçki var. Onu vurgulayalım. 29 Ağustos'a kadar gezebileceğiniz Ahmet Çerkes, Ahmet Elhan, Anıl Ögen ve Güm Yamanlar, Burcu Erden, Canan Dağdelen, Elif Ece Alarcın, Emrah Önal, Erdal İnci, Erman Özbaşaran, er, Evren Sungur, Ilgın Seymen, Işıl Kapu, Melike Mitatşen, Odwitz, Olcay Kuş, Olgu Ülkenciler, Onur Mansız, Sena Gökçöoğlu, Sencer Vardarman, Uğur Daştan Uluç, Ali Kılıç, Ülgen Semerci, Arton İstanbul, Hemen Pera Müzesi ve İtalyan Kültür Merkezi'ne çok yakın olan bir galeri Arton İstanbul yaz mevsiminde tam 24 sanatçına yer aldığı ebedi yaz sergisiyle değerlendiriyor. 29 Ağustos'a kadar gezebilirsiniz bu sergiyi farklı medyumdaki yapıtlar var. Tarihe bir buluşma ve dayanışma örneği olarak not düşmek istediklerinde belirtmişler ebedi yaz ifadesini zor geçen bir kışın ve fark edilemeyen bir sonbaharın ardından ödül gibi gelen yaz mevsimine vurgu yapıyor sergi. Zihni aktif tutmanın öğrenmenin ne kadar önemli olduğunu hatırlatmak için hem mekanda hem çevrim içi ortamlarda Art On'daki bu Ebedi Yaz adlı sergiyi gezmeniz mümkün diyelim. Ve de son vurguyu belki Dolapdere'de Arter ve DreamArt'da E, Beyoğlu'na e, çıktığım zaman Pera Müzesi ve Arton'a vurgu yapmış olayım. Vaktiniz olursa tabii ki Salt, Beyoğlu ve Galata'daki geçmişteki e, sergilere ya da oradaki mekanlara bakılabilir. İstanbul Modern Koleksiyon sergisini yeniledi. E, daha önce görmediyseniz geçmiş sergilerde devam ediyor diye buradan hatırlatmış olalım. Ve tabii ki İstiklal Caddesi üzerindeki çeşitli galeriler, mekanlar, randevulu da olsa çalışmalarına devam ediyorlar Mısır Apartmanı'ndaki galerilerde. Şimdilik en azından bildiğim kadarıyla geçmiş sergilerini pandemiden hemen önce Mart'ta, Şubat'ta açıkları sergilerine devam ediyorlar. Karaköy'e inersenizse enteresan bir durum var. Karaköy'de 4 galeri bir işbirliği yapmış. Durumda zaten mekanlar da aynı binada ya da sanatoryum var hemen karşısında. Eş zamanlı bir sergi Untitled isimsiz adını vermişler. 25 Temmuz'a kadar devam ediyor. Acele etmeniz lazım. Art Sümer, e, Mikser ve Exist. Bunlar zaten aynı binada var. Hemen Tophane'deler, Karaköy'deler, Kemankeş Mahallesi'ndeler, Mumhane Sokak 46 numaradalar. Burada hatırlatalım. Ve de hemen onların karşılarında yaran sanatorium sizin Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi 12 ile Saat 6 arasında gezebileceğiniz geçmiş sergilerde yer alan yapıtlardan meydana getirdikleri seçkilerle sizlere sosyal mesafe kuralına uyarak ve maske takarak gezmenize izin veriyorlar, ağırlamak istiyorlar. Anlaşılan 25 Temmuz sonrası kapanacaklar ve Eylül'de yeni sergiler açma ümidiyle buluşacak bu dört galeri Art Sümer, Mikser, Sanatorium ve Eksis Karaköy'de hem en mumhane sokakta olduklarını Hatırlatalım ve böylece bu haftaki istisnai bir şekilde yapmaya çalıştığım İstanbul sergiler turuna da son vermiş olayım. Ben programcınız Çelenk Haricden Sanat programında gezegenden kültür sanat haberleri özellikle görsel sanatlar alanından haberler getirmeye devam ediyorum. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere hoşçakalın. Haricden Sanat Gezegenden Kültür Sanat Haberleri.